Merhaba, Bir Söz küçüm programında daha beraberiz. Ben Gözde, bugün sizlerle beraberim. Geçtiğimiz hafta sonu Akçakoca'da bir toplantıdaydık. Gündem Çocuk Derneği'nin bir toplantısıydı. Gündem Çocuk kendi stratejisini... Oluşturmak üzere bir araya geldi ee, ve birçok üyesi de e, oradaydı. E, Gündem Çocuk'la ilgili belki başka bir zaman bir program yapabiliriz ama orada e, bir ile tanıştık. Biz aslında programımıza onu konuk etmek istedik. E, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, e, biraz bize kendinizi tanıtabilir misiniz Mina Hanım? Tabii. Evet. Ben e, resim öğretmeniyim. 23 yıllık bir mesleki yaşamım var. Bunun yanı sıra idarecilik de yaptım. Şimdi taze, emekli bir öğretmenim. Artık kendimi gündem çocuğun daha çok kollarına atıp e, bu alanda boy göstermek istiyordum. Biz de çok memnun olduk. Bugün aslında Mine Hanım'ın daha önce tutuk evinde kılan çocuklarla beraber yaptığı ve aslında kendi branşı olan resimle birlikte yaptığı çalışmalardan bahsedeceğiz. Öncelikle hani bu işi nasıl bulaştınız? Nasıl bir tutuk çalışma fikri geldi? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi ben yüksek lisans tezi hazırlamıştım. Sonra bunu hocam gördü. Hocam beni şeye yönlendirdi, Dostlar Danışma Derneği'ne yönlendirdi. Dostlar Danışma Derneği de tezi inceledi, tez deneysel bir tezdi. Çocuk ve gençlerin resim yoluyla sağlatılması ile ilgiliydi. Sonra işte izinler alındı Adalet Bakanlığından. Kapalı tutuk evinde çalışmaya başladık bir program dahilinde. Ben orada işte resim etkinliklerine katıldım. Bir, bir dönem yani bu hepsi ama program dahilinde oldu. Aynen benim tezimde uyguladığım sistemi e, mümkün olduğunca çok kaçırmadan e, tutuk evinde de uyguladım. E, onlarla bir dizi etkinlik yaptık işte pazar günleri. Daha sonra e, hafta arası da tekrar çalışmalara başladık. Bu resimden e, giderek işte tiyatroya da dönmeye başladı. E, tiyatro, kısa filmler bunlarla hep çalıştık. Ee, birinci yıl bir buçuk ikinci yılın sonunda e, baktım her şey çok güzel gidiyor çünkü çocuklar çok hevesli e, çalışmaya çok keyifli geliyorlar e, ben e, tabi hem gönüllü hem eğitimci olduğum için e, daha farklı bir bakış oldu sanki bir de ben erkek çocuklarla çalışmıyordum benim okulum kız okulun kız meslek lisesinde ama erkek öğrenciler de işin içine girince fark benim için de çok farklı bir şey oldu Sonra çalışmalar başladı. Ben resim okumaya başladım. Çünkü benim tezim de buna uygundu. Benim kendi içgüdülerim de buna uygun. Çok da yayın okumuştum. Resim okumaya başladık. Önce bu şaka gibi falan başladı. İşte renkler, çizgiler, derinlikler. Giderek çok keyifli olmaya başladı. İşte karşılıklı öğrenciyle oturuyorduk. Ortada resim şeyimiz, kağıdımız, boyalarımız... Hem boyayı, idareli kullanıyoruz. Çünkü çok fazla da boyamız yok. E, düşünsenize yani altı sınıf birden çıkıyor. Altı koğuş çıkıyor yukarıya. Oo. Dershaneye. Bazen koğuşlara iniyoruz. Bazen onlar yukarıya çıkıyor. E, hep idareli kullanıyoruz ama çocuklar pek öyle idareyi de bilmiyorlar. Mümkün olduğunca idareli biçimde işte o bir çizgi, ben bir çizgi, ben bir renk, o bir renk. İşte böyle böyle Aslında işte senin neyin var? Bugün içinde bir sıkıntı mı var? İşte biraz karanlık gibi mi hissediyorsun? Aa, fal gibi sanki. Aa, onlar da böyle birdenbire baktım çözülüyorlar. Normalde ben öğrencileri çok hızlı -hı. yakalayan bir öğretmenim. Böyle böyle artık derse daha çok ilgi göstermeye başladılar ve resme katılmaya başladılar. Bu anlamda ben çok yararlı oldum düşünüyorum. Çok keyif alarak, çok yararlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Peki, ee, tabii bir çocuk e, evine zaten var olan bir çalışma sizin dahil olmanızla birlikte işte çocukların resim yapması ve belki kendilerini ifade için resim kullanmaları önemli. Şimdi, e, aslında hani ha. bu alanda çocuklarla yapılan çalışmalarda çocukların kendilerini ifade edebilmeleri çok önemli bir yer. Çünkü çoğunlukla böyle alanları olmuyor. Peki e, bu çok önemli bir alan ve kendini ifade edecekleri bir alan da aslında resim. Peki siz bir öğretmen, bu alanda da bir öğretmen olarak yani resim öğretmeni olarak bu araç nasıl kullanırsa çocuklar daha faydalı oluyor. Bu örnekten yola çıkarak yani sizin bu deneyiminiz ne söylüyor, nasıl bir resim araç olarak kullanılabilir, ya da çocukların resim yapması onlarda ne gibi aslında onlarda ne gibi kazanım olarak geri döner. Biraz onlardan bahseder misiniz? Ben kendi yöntemimden bahsetmek istiyorum. Yani burada bir bağımlılığım yok. Genelde ben oynayarak ders yapmaktan hoşlanıyorum. Mesela temel sanat eğitimi dersinde işte bir noktayı anlatacaksam çocuklarla ya bahçeye ya salona geçiyorum. Her birine işte bir, mesela bir tane örnek vereyim. Her birinin bir nokta, her biri bir kendini nokta olarak hissetsin istiyorum. Sonra bu noktaların bir araya geldiğini, sonra dağıldığını, belirli yerlerde toplandığını anlatıyorum. Daha sonra bunları çizmeye yöneliyorum. Mesela diyelim ki bir pazar yeri çizeceğiz. O anda ben pazar yerini çocuklara oynatıyorum, aşağıya okulun salonuna iniyorum, salonda pazar yerini oynatıyorum, ondan sonra çıkıp resmini çalıştırıyorum. Bu inanılmaz verimli bir şey. Hem çocuğu tanıyorum yani bir araç rısım aslında. Oyun oynarken e, sahnede çocuğu daha iyi tanıdığımı hissediyorum çünkü kendine çok güzel ifade ediyor. Orada o kadar özgür oluyor ki yani resim yaparken de zaten çok özgür çocuklar ama tabii şimdi mesela nokta ünitesi diyorsunuz. Nokta ünitesi dediğinizde kısıtlanmış oluyor çocuk. Dolayısıyla oynuyoruz ama mutlaka oynuyorum. Pazar yeri, hastane, e, siz söyleyin acil servis, işte mesela bir e, olay, öğrenci olayları hepsini ben canlandırıyorum aşağıda salonda. Ondan sonra yukarıda resimlerini yapıyorum. Daha doğrusu yaptığım her şeyde mutlaka bir şey öğrensin istiyorum. Yani basit için şey, çok basit bir şey. Mesela dedikodu. Hani dedikodu yapmaktan biz çok hoşlanırız ama dedikodunun sonuçları da var. Kulaktan kulağa oynuyoruz mesela. Orada sonuç çıktığında işte dedikodunun nasıl bir şey olduğunu. Ya da işte bir mahalleyi anlatmak istediğimize annelerini taklit etmeleri gerektiğini. O, o yine mahalleyi canlandırıyoruz. Yine oynuyoruz. Onun üzerine Hı. resim yapıyoruz. Böyle böyle birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Peki. Sanıyorum yararlı oluyor ya. Peki e, özel olarak, ya yani edini çalışan çocuklarla çalışmak aslında özel bir alan çocuk Kesinlikle. alanında. Ve aslında çok dikkat edilmesi Kesinlikle. gereken önemli bir hassasiyet noktası. Kesin. Peki sizin tabii ki diğer yani devlet okullarında ya da farklı yerlerde, aslında öğretmen olarak çocuklarla veya gençlerle bir araya gelmişliğiniz var. Peki tutuk evleriyle böyle bir çalışma yapıyor olmak yani mesela orada da çünkü belli bir yerdeler mesela hani yerleri canlandırmak falan gibi hani orada dikkat ettiğiniz noktalar var mıydı ya da onlarla bunu yaptığınızda onlardan aldığınız böyle geri dönüklerden hani hatırladıklarınız belki... Aa, bir e... tane çok güzel bir örneğim var bilmiyorum denk gelirimi çok sevdiğim bir çocuk vardı ismini vermek istemiyorum tabii doğal olarak. Ben bir de çok, benim çocuğum yok ve çocuklara karşı çok düşkünlüğüm var. Bunlar, bunu da onlar garip bir biçimde algılıyorlar. Yani samimiyetimi, onlara olan sevgimi mutlaka algılıyorlar. Yaşlaş olmadığımız için de ben çok rahatlıkla sevgimi sunabiliyorum. Orada öyle bir öğrencim vardı. Annesi babası olmayan, sürekli isyan eden, sürekli asi tavırlı bir çocuktu. Çok güzel. Yani görüp göreceğim, çok güzel çocuklardan birisiydi. İşte bununla resim çalıştık falan. Böyle beni biraz annesine de benzetti herhalde. Yani günlerden bir gün bir isyan çıkmış cezaevinde ve arkadaşları anlatıyor. Bu eli bu çok sinirlenmiş, bir de vücudunu çok kesiyordu. Bardağı kırmış, kendini keserken de hep şunu söylüyormuş. Hep burada çok kötü etkileniyorum ben aslında. Çok biraz da duygusal bir kadınım. Öğretmenim, mini öğretmenim çok özür dilerim deyip atıyormuş. Kesiyormuş. Mini öğretmenim sözümde duramadım. Çok özür dilerim kesiyor. Beni affet kesiyor. Böyle bir hadise anlattılar bana. Bu beni çok etkiledi. Yani burada dediğim gibi resim. Resimde yapmak tabii ki bir saatma yöntemi. Bunu çünkü deliler yapabiliyor, çocuklar yapabiliyor, yetişkinler yapabiliyor. Herkesin yaptığı bir etkinlik ve hemen sonuç alınan bir etkinlik. Çok ciddi rahatlatan bir etkinlik. Biraz evet işte Erkan da söyledi, mutlaka dedi birlikte yine çalışalım dedi. Çünkü resim hakikaten insanı çok rahatlatıyormuş dedi. Orada kullandığınız üç beş renk, üç beş çizgi o kadar o kadar rahatlatıcı bir şey ki. Tabii bunu cezaevine uyguladığınızı önceleri istemiyorlar, hoşlanmıyorlar. Çünkü resim yapmayı bilmiyoruz diyorlar. Ama biz zaten ben söylüyorum tabii ben buraya sanatçı bulmaya gelmedim. Rahatlayalım huzura kavuşalım, bir şeyler yapalım. Özellikle vazolar boyarken çok güzeldi, çok keyifliydi ama onların tabii huyu var, silah, gözyaşı, gül. Bir de tesbih. Bunlar yasaktı bu yaz. Bunları kaldırdık. Bunun dışında resimler yapıyorduk. Böyle söyleyebilirim. Yani bana göre çok zor ama benim yaşım gereği, deneyimim gereği onları yakalamakta hiç ama hiç zorluk çekmedim. Otorite ise koşta da aynı otoritemi kullandım. Normal dershanede ise onu da kullandım. Hiçbir saygısızlıkla karşılaşmadım. Yaşamamın en güzel 6 yıldır diyebilirim, hı hı. en güzel. Evet. Az önce Erkan'dan bahsettiniz, bu arada dinleyicilerimiz bunu söyleyelim. Erkan da Gündem Çocuk Derneği'ne üye ve aslında aynı zamanda Özge Derdi ÇEDAM merkezinde çalışıyor. Kendisi yine mahalle çalışması yapan bir arkadaşımız. Evet. Ondan da bahsetmiş olalım. Şimdi çok kısa bir müzik arası verelim, sonra yine birlikteyiz.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 Taipei, Mandalay Cloud City, Emerald City, ain't it pretty? Tekrar Mine Hanım'la beraberiz. Mine Hanım'ı tekrar ben tanıtmak istiyorum. E, programımızın diğer yarısını belki kaçıranlar olmuştur. E, Mine Hanım uzun yıldır, 6 yıl gibi uzun bir süre aslında tutuk evinde kalan çocuklarla resim çalışması yaptı. E, ve hani hala da e, öğretmenliğinden emekli olmasına rağmen çocuklarla beraber çocuk haklarıyla ilgili çalışmalar yapmakta istiyor. E, biz de aslında o çalışmaları birazcık e, hatırlıyorduk ve e, bunun üzerine konuşuyorduk. Evet. Siz deneyimliğinizden bahsederken aslında şöyle bir şey düşündüm. Yani çocuk hakları dediğimiz şeylerden en aslında şey çocukların katılımı, kendi fikirlerini öğreniyor olmak. Ve siz tamla tam da dediğimiz kişi resim yapıyorlardı. O resimleri ben okuyordum. Belki de bunu daha psikolojik bir psikologla çalışıyorsak, belki psikoloğa yardımcı olacak bir şey olarak kullanılabilir. Peki bu resim okuma kısmında, yani bunun sizin projeniz de sizin yaptığınız çalışmaya nasıl bir katkısı oldu? Mesela okuduğunuz çalışmalarla ilgili, ee, çocuk gençler ya da çocuklar olan yapılan çalışmada bir değişiklik yapıldı mı ya da onlar bir bilgi olarak ne bileyim belki ilgili kişilere iletildi mi? Ya yani resim okuma kısmını biraz anlatabilir misiniz? Tabi. Şimdi onu normalde lisede de yaptım, kendi branş öğrencilerime de yaptım. Burada şöyle bir şey oluyor. E, çocuğu daha iyi tanıyorsunuz. Onun e, içindeki gizleri daha çabuk yakalıyorsunuz. Ve çok sıkıntılı biri ise. Ondan izin alarak ki çocukta izin almadan asla hiçbir şey yapmam. Ondan izin alarak rehber öğretmene naklediyorum. Çocuktan izin alarak izin verirse rehber öğretmene naklediyorum. Eğer benim çözemeyeceğim bir şeyse ama benim çözebileceğim bir şeyse işte aşık olmuşsa işte anne babasından da yakıyorsa Yani anne babayla görüşebileceğim gidip onları ki ben evlere falan da giden bir kadınım böyle takiplerim de var. Böyle çözebileceğim bir şeyse kendim çözüyorum. Çünkü zaten idareciyim. Yani sonuçta çocuklardan mesulüm. Ama beni çok aşan ilişkilerde bize. Örneğin enses ilişkilerde. Burada artık ben müdahale edemiyorum. Çocuktan izin alarak ki bu çok uzun sürüyor. Öyle çok çabuk da izin hı hı. vermiyorlar. İzin aldığımda o zaman rehber öğretmeni oradan da RAM'a kadar götürüp işi işte tam kökünden çözmeye çalışıyorum. Ve bu daima ve daima çocukla benim aramda kalıyor. Hı hı. Asla. Ehber de dışına. Hiç kimse bilmiyor. Çünkü bu çok önemli. Evet, çok ben önemli. de tam burada diyeceğim. Aslında bu çocuğu birey olarak görüp tam e, çocuk haklarının merkezinde Tabii. çok Tabii. yaklaşımla ilgili bir Tabii. şey. Yani ona karşı tutumunuz, aranızdaki güven ilişkisi Tabii. ve çocuğu birey olarak görüp aslında onun özel yaşamına olan e, saygınızı gösteriyor. Evet. E, belki de e, peki idareci olarak da ben o zaman birkaç soru sormak istiyorum. E, Emekli de olmuşsunuz ve idareci olarak aslında birçok öğretmenle de bir arada çalışmışsınız. Evet. Şimdi biz de alanda arada bir çalışmalar yapıyoruz yaparken aslında e, bu takipçiliği, öğretmenin bu sorumluluklarının çoğu zaman aslında hayata geçmediğini görüyoruz. Siz bu konuda nedir? Yani acaba bir bir e, sorumlu kişi, yetkili kişi okulda ya da bir öğretmen olarak yapabilecekleri var mıdır? Yani biz bazen burada umutsuzluğa kapılıyoruz çünkü ama mesela sizin gibi örnekleri duyduğumuzda da aslında çok da zor değil. Eğer Hiç birazcık bu değil. konuda sorumluluk sahibi hissettiğinizde e, bir takım çözümlere kavuşturabiliyorsunuz. Bu sizin bu konuda görüşlerinizi tabii ben de kendi okulumdan mecburen örnek vereceğim. Çünkü diğer okullarla çok müdahalem yok. Ama genelde bizim okulumuzdaki öğretmen arkadaşlarım bu konularda çok duyarlı. Mutlaka işte bana söylerler, şey, rehber öğretmene söylerler ve mutlaka bir yolunu bulmaya çalışırız. Çünkü... Başka türlü zaten o çocuk yani okulun mevcudu çok olmadığı için zaten fark ediliyor. Yani asi ise fark ediliyor. Bir de ben okulda tiyatro çalışmaları da yapıyorum. Yani yapıyordum. Hala gelmiyor öğretmen zannediyorum. Tiyatro çalışmaları da yapıyorum. Ama ekipler hep 30 küsür kişi oluyor. Burada işte okulda mesela çok böyle sıra dışı öğrencileri özellikle mesela rol veriyorum. Ya da şiir dinletileri yapıyordum. Bir edebiyat öğretmeni arkadaşımla. Öyle olunca... Çocuğu daha iyi iyi algılıyorsunuz, iyi tanıyorsunuz, sorunlar hemen çıkıyor. Size i̇şte bazı sınıf öğretmenlerine iletiyorum, bundan haberin var mı? O diyor ki evet var, işte hocayla görüştüm, rehber hocayla görüştüm, ben de zaten görüşecektim. Onlar bana, ben rehber öğretmeni ya da onlar direkt rehber öğretmeni. Böyle bir üçgen şeklinde çalışıyoruz. Yani benim göremediğimi bir başkası, bir başkasının göremediğini ben görüp, işlemimizi tamamlıyoruz gibi. Çünkü ben her şeyi görüyorum. elim de değil. Her şeyi görüyorum. Evet. Bir de o zaman Son olarak şöyle bir şey sormak istiyorum size. Bundan sonra da aslında alanda çalışmak istediğiniz, söylediğiniz gündem çocuk derneğine de katıldınız. Kafanızda var mı ya yani bu deneyimlerinizle hem bir eğitimci olarak hem bu alana duyarlı bir insan olarak? Hani bu alanda yapılmasını istediğiniz veya yapmak istediğiniz şeylerden de bahsedelim. Çünkü bence yani bu arada hani... Çocuk alanında çalışan biri olarak da size tanışmak çok önemli. Çünkü gerçekten bazı zamanlarda da böyle bir kişi olarak büyük bir değişim yaratabiliyoruz bulunduğumuz çevrede, etrafımızdaki kişilerle. O yüzden ben bundan sonra yapmak istediğim çalışmaları da Yine işte isterim. böyle gündem çocuk bir adım olsun benim için. İşte bunlar cezaevinde çalışacaksa onlarla bir fiil çalışabilirim. Diğer tür yani her alanda işte tiyatro yapabilirim, dinletiler yapabilirim, sokak çocuklarıyla çalışabilirim, suç eğitilmiş çocuklarla çalışabilirim, normal ailelerle irtibat kurabilirim, e, her türlü alanda hizmet verebilirim, e, kapım açık. Herkesi bekliyorum. Tamam. Ee, bu arada tabi ismi geçtikçe de söyleyelim, Yani Gündem Çocuk Derneği'de daha önce konu kalmıştık. Gündem Çocuk Derneği de e, Ankara'da ve şu an İstanbul'dan da üyeleri olan e, bir dernek e, ve farklı çocuk hakları alanında farklı alanları var ve bu alanda çalışmalar yapan ve çocuk hakları savunucularından oluşan e, bir grup. Onları da isterseniz internet adreslerinden çalışmalarına bakabilirsiniz. Size de çok teşekkür ediyorum. Son ben de olarak teşekkür ederim. Çocuklar adına ve çocuklar için ve çocuklarla beraber çalışma yapan biri olarak dünyada ya çocuklarla ilgili çocuk hakları programı bizim çünkü söz küçüğün bir çocuk hakları programı diyoruz programımızın ismini. O yüzden sizin çocuk hakları ile ilgili bir mesajınız varsa buradan onu alalım ve öyle bir programımızı sonlandıralım. Hep söylediğim ve söylemek istediğim şey şu Onları birer birey olarak görüp küçükse yere eğilip onlarla konuşmak, onları mutlaka dinlemek, 20 dakika bile sürse dinlemek, 30 dakika bile sürse dinlemek ve hiç hocam ya da işte Ayşe ya da Gözde dendiğinde bir saniye dememek, o bir saniye çok önemli olabilir. Çünkü o bir saniye sonra belki intihar edecektir. Kaçırmayacaksınız, koluna yapışacaksınız, onunla birlikte bekleyeceksiniz. Zaten siz seviyorsanız onlar o kadar akıllı, o kadar güzeller ki hemen algılıyorlar. Sevmeyip yapmacık yaptığınızı da algılıyorlar. Onlar çok tatlı. <gülüyor> Öpüyorum onları. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür bir ederim. Bir daha sonuna geldik. E, haftaya görüşmek üzere. E, umarım çocuk haklı ile ilgili yepyeni bir konuyla karşınızda oluruz. Tekrarlamak istiyorum ki çocukları birey olarak görmek en temel e, başlangıçlardan biri. E, görüşmek üzere.